Bunlar ve yıldızlarla insanlar doğru budurlar. Pusulaya tesir eden kutuplardaki manyetik alan etkisi de bu alametlerdendir. Hiç yaratan Allah, yaratmayan gibi midir? Hala aklınızı kullanıp ibret almayacak mısınız? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışsanız, onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok esirgiyendir.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 O müşriklerin Allah'tan başka yalvarıp taptıklarıysa hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmaktadırlar. Onlar diri değil ölüdürler. Bundan dolayı bu heykel putlar gerek kendilerine seremoni yapan tapınanların ne zaman dirileceklerini de bilmezler. Ayet-i Kerime'de hem putlara hem de onlara bağlanıp tapınanlara bir alay ifadesi vardır. Ey müşrikler!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 bu gerçeği inkar eder. Onlar büyüklük taslayanlardır. Ayet-i kerimede küfür ve inkarın kaynağının büyüklenmek olduğu belirtilmektedir. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir ve görür. O büyüklük taslayanları asla sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını derler.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 Reddedenlere hasım kesilmiş ve onları hor görmüşlerdir. En tehlikeli durumda budur. sahabe kiramın çocuklarına ilk öğrettiği kelimelerden biri, ''Amentü billah ve kefertü bit tagut, Allah'a iman ettim, tagutu red ve inkar ettim'' sözüdür. Ey Muhammed! Sen onların doğru yolda olmaları için ne kadar çırpınsan da şüphe yok ki Allah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 Kendilerine zulmedildikten sonra Allah'ın dini uğrunda göç edenler var ya, dünyada onları elbette bir yere güzelce yerleştireceğiz. Ahiret mükafatıysa elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar hem eziyetlere sabredenler ve Rablerine güvenip dayananlardır. Ey Resulüm! Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Bilmiyorsanız,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 ve onlar asla büyüklenmezler. Secde kelimesi her ne kadar 49. ayette ise de 50. ayeti okuduktan sonra secde etmek daha uygun görülmüştür. Onlar kendilerinden sonsuz üstün olan Rablerinden ve azabından korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar. Allah iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır.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 Hüküm ve hakimiyetinde de birdir. İslam'a göre bütün emirler Allah'ın emrine uygunluğu dahilinde geçerlidir. Kulluk ancak Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleşir. Üstelik sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'ındır. Yine size bir sıkıntı dokunduğu zaman da yalnız O'na sığınırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı açıp kaldırdığı zaman... İçinizden bir kısmı Rablerine ortak koşarlar, putlara, tağutlara bağlılık gösterirler. Böyle yapmaları kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmelerinden dolayıdır. Öyleyse dünyada şimdilik eğlene durun. Yakında başınıza ne geleceğini bileceksiniz. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden veya bütçelerinden hiçbir şey bilmeyen put heykeller için pay ayırırlar.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 Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Heyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali En-Nahl Suresi 1-60. Ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul